Bugün de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin çatısına delik açılması ile ilgili rivayet var. Onu değerlendireceğiz inşallah. Eser şöyle, bir ara Medine'ye çok şiddetli bir kıtlık isabet etmişti. Herkes durumdan Aişe'ye şikayetlenmişlerdi. Yani, Medine'ye çok şiddetli bir kıtlık isabet ediyor ve insanlar bu durumu Ümmüne Aişe radıyallahu anh'a şikayet ediyorlar. Bunun üzerine Hazreti Aişe, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gidin ve gökyüzüyle arasında bir engel kalmayacak şekilde çatısına bir pencere açın diye talimat vermişti. Gidip aynen dediğini yaptık. Akabinde otlar yetişip hayvanlar semizleninceye kadar yağmur yağmıştı. Hayvanlardan bol bol yağ temin ettiğimiz için bu seneyi yağ veren yıl olarak anmaya başlamıştık eser bu şekliyle ifade ettiğim şekliyle yani kıtlık baş gösteriyor insanlar gelip durumdan e, Ayşe radıyallahu anh'e şikayet ediyorlar o da diyor ki sizde gidin Resulullah aleyhisselatü ve gök e, kabriyle gökyüzüyle arasında bir engel kalmayacak şekilde çatısına bir pencere açın diye talimat veriyor e diyorlar ki biz bunu yapınca akabinde otlar yetişip hayvanlar semizleninceye kadar yağmur yağmıştı. Hayvanlardan bol bol yağ aldığımız için biz bu yılı yağ veren yıl olarak anmaya başladık diye geçmekte. Hemen bakalım ne var yani bu haberde ya da nedir? bize Bizim için kendisiyle e, ihtiyaç edeceğimiz neyi var e, durumunu değerlendirelim birincisi isnadı zayıf olan bu eserin zaten tarih ve vakaya aykırı olan metninde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla tevessülün veya kabrinden dua talep etmenin caiz ve meşru olduğuna delalet edecek bir şey yoktur yani kendisi zayıf olmaya zayıf ama buna rağmen bu eserin anlatılmasıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'in zatı ile tevessül edilebileceğine dair herhangi bir delil yoktur eserin ravilerinden Amr bin Malik zayıftır İbni Adi onun hakkında şöyle diyor Amr bin Malik ile ilgili Sika ravilerden münker hadisler rivayet eden birisidir ve hadis çalar Sika olan ravilerden münker hadisler rivayet ediyor ve hadis çalan birisidir deniyor Amr bin Malik ile ilgili bunu İbni Adi söylüyor Ebu Yaladan Amr bin Malik zayıftır dediğini işittim. Bazı hadislerini aktardıktan sonra, Amr'ın bu zikrettiklerim dışında da münker hadisleri vardır. Diyor bununla ilgili İbni Adi. Bu da e, İbni Adi'nin Kamil fi duafe'ir rical isimli eserinde geçmekte. eserin ravilerinin bir diğeri olan Said bin Zeyd'de de zayıflık vardır. Said bin Zeyd aynı şekilde zayıftır. Yahya bin Said onun için zayıftır. Sadi ise hadisini zayıflatıyorlar demektedir. Nesai ve diğerleri kavi değildir dediler. Yani sağlam, güçlü manasında sağlam birisi değildir, dediler. Burada da Zehebi'nin mizanında geçmekte. Eserin ravilerinden biri de Ebu Numan Muhammed İbnül Fadl'dır. Bu üçüncü ravi oldu yani bununla ilgili. İkisi için zayıf dedik. Bu da üçüncüsü Ebu Numan Muhammed İbnül Fadl. Arim olarak tanınmaktadır. Yani Meşhur olan ismi Arim'dir. Arim, sika bir ravi olmasına rağmen ömrünün sonunda ihtilata uğramıştır. Aslında bu Arim denilen kişi aslında sika olduğu halde yani sağlam ve muteber olduğu halde ömrünün sonlarında ihtilata uğramış yani karıştırmaya başlamıştır. İbni Hacer bu, bu sözü takribde söylemekte. Arim'in durumunda olan ravilerin istilattan önce yaptığı bilinen rivayetler makbuldur. Ser dedik ki o istilata düşmüştür. Yani karıştırmaya başlamıştır. O halde Arim'in kendisi Sika idi. Sonra karıştırmaya başlayınca onun bir e, ömrünün sonlarında ihtilat etmeye başladığı için bu Sikalığı zedelenmiştir. O halde bu durumdaki kimselerin ihtilattan önce yaptığı bilinen rivayetler makbuldur. İhtilattan önce yaptığı bilinen rivayetler makbuldur. Yani karıştırmadan önce o sika e, vasfını taşıdığı sürece o makbuldur. İhtilattan sonra yaptığı bilinen rivayetlerle, ihtilattan önce mi, yoksa sonra mı yaptığı bilinmeyen müşkil rivayetleri kabul edilmez. Yani onun ihtilattan önce yaptığı rivayetler kabul edilir. Ee, i̇htilattan sonra yaptığı rivayetler kabul edilmez. Ve yine ihtilattan önce mi sonra mı diye e, kesin bilgi olmayan konularda da yine itibar edilmez. Yani ihtilat halinde söylemiş olabileceği ihtimali ile söylenmez böyle bir şüpheye düşülse bile yer kabul edilmez hatta bunun e, bu ifade Burhanuddin Halebi'nin e, Muhtelitin isimli bir eseri var 390.000. sayfasında bu şekliyle istilat edenlerin durumunu da haber vermekte Arim'in bu rivayeti istilattan önce mi yoksa sonra mı olduğu bilinmeyen müşkil rivayetlerdendir. Yani bilinmemekte Arim bu rivayeti ihtilattan önce mi yaptı? Yani karıştırmaya başlamadan önce mi yaptı? Yoksa sonra mı yaptı? Özetle ravilerinden birisi zayıf olan birisinde zayıflık bulunan birisinin de müşkil rivayetlerinden sayılan bu eserin isnadı zayıftır. Üç tane ravi saydık, ikisi için zayıf, üçüncüsü için ise ihtilaf, ihtilat etmiş bir kimse diyerek durumunu ortaya koyduk. Böylelikle bu eserin isnadının zayıf olduğunu gördük. Ey yani Allah ve Vesselam'ın kabrinin çatısı sözde arada bir engel kalmayacak şekilde üstü açılıyor yani bir pencere açılması talimatını sözde veren, Üm, e, ümüne Ayşe radıyallahu ve onlar da gidiyorlar diyorlar ki biz böyle e, gökyüzüyle arasında bir engel bırakmayınca işte efendime söyleyeyim e, gökten boşalırcasına yağmur yağdı efendim hayvanlardan bol bol yağ temin ettik ve kıtlık halimiz gitti demekteler dolayısıyla bunun isnadının zayıf olduğunu söyledik metni ise bilinen sahabe uygulamasına ve tarihi vakaya ters düşmektedir. O halde okuduğumuz bu metin zaten vakaya aykırı bir durumdur. Sahabenin uygulamasına da aykırı bir durumdur. Sahabenin böyle kıtlık zamanında Ömer ve Muaviye radıyallahu anhumanın yaptığı gibi meşru bir şekilde istiska yaptıkları istiskalarında ehli beytten olan ve olmayan salihlerin dualarıyla tevessül ettikleri bilinen bir şeydir. Dikkat ediniz. şey ile alakalıdır. vakaa Vakıa, vakıa e, kıtlıkla alakalı bir vakadır. Ve biz de dedik ki bu uygulama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin, tavanının gökyüzünü görecek şekilde açılma uygulaması vakıaya terstir, sahabenin uygulamasına terstir. Çünkü sahabeden görüyoruz ki Allah radıyallahu anh Abbas radıyallahu anh duası ile yani onun istiskası ile e, Allah'a yöneldiği e, ve yine Muaviye radıyallahu anh'ın yine Ehli Beyt'ten olmayan daha önceki derslerde ifade ettiğimiz tabiinden muttaki bilinen bir kimse ile istiska yaptığını ifade etmiştik. Ayrıca Ömer radıyallahu an zamanında zamanındaki kıtlık tarihte kuraklık yılı olarak meşhur olduğu halde tarih kitaplarında yağ veren yıl olarak anılan bir seneden bahsedilmemektedir. Yani tarih kitaplarımızda Ömer radıyallahu anh'ın döneminde kuraklık yılı diye meşhur olmuş ve tarihe geçmiş yıldan bahsedilmekte. Ancak tarih kitaplarında yağ veren yıl olarak bilinen bir yıl bilinmemektedir. Bu da az, önce, az önceki eserde, az önceki eserde işte efendim o kadar çok hayvanlarımız yağ verdi ki biz bu yılı e, yağ yılı olarak isimlendirdik demelerine de, vakıaya da aykırı bir haberdir. Ayşe radiyallahu anh'ın hayatı boyunca, evinin bir delik açılmasına gerek olacak şekilde, tamamen kapalı bir tavanı zaten hiç olmamıştı. Yani, hani diyorlar ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in, işte biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in, ee, bulunduğu yer kabri Ümmüne Ayşe radıyallahu anh'ın hücresidir onun hücresidir Ümmüne Ayşe radıyallahu anh'ın hayatta olduğu sürece onun tavanı zaten gökyüzüne tamamen kapalı olacak şekilde yani şu an bizim evlerimiz gibi tamamen kapalı bir şekilde hiç olmamıştı Nebi aleyhisselatü vesselam hayattayken de Vefatından sonra da hücrenin tavanının bir kısmı kapalı, bir kısmı da açık kalmıştır. Allah Resulü ve sellem hayattayken de hücrenin bir tavanının bir kısmı kapalı, bir kısmı da açıktı. Aişe Resulü sallam ettikten sonra eee Mümin Aişe radıyallahu bu hal üzere yani yapı bu şekliyle olduğu halde e, içinde içinde yapı bu, bu şeklini korumaya devam etti. Emirliği zamanında Velid bin Abdülmelik ilaveler yaptırana kadar da durum böyle devam etmiştir. Yani ta Velid bin Abdülmelik zamanına kadar o Melik bin Abdülmelik bir takım ilaveler yaptı ve e, o bu ilaveleri yapıncaya kadar yani inşa yönünde e, bir takım değişikliklere gidinceye kadar da bu durum böyle devam etti. Ayrıca denilebilir ki iddia edildiği gibi delik açılınca yağmur yağıp kıtlık bittiğine göre delik açık olduğu sürece bir daha kıtlık olmaması gerekirdi. Yani madem bu eserde geçtiği gibi ee, Allah Resulü sallallahu ve kabrinin üstünde yani tavanda delik açmakla delik açmakla ki delik zaten vardı diyoruz biz madem kıtlık gidiyordu o halde niçin e, tarih kitaplarında e, vakanın aksi olduğu görülmekte ve bu olayı tekzip etmektedir Ömer radıyallahu anh Ömer radıyallahu anh'in zamanında Tarihe kıtlık yılı diye geçmiş olan yıldan bahsediliyor. Veyahut bu olaydan sonra baş gösteren kıtlıklardan bahsediliyor tarih kitaplarında. Dolayısıyla vaka'a bunu tekzip etmektedir. İkincisi, eser sahih bile olmuş olsaydı ki sahih değildir, sahih bile olmuş olsaydı, Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın zatıyla tevessülün veya kabrinden dua istemenin meşru olduğunu söyleyenlerin lehine değil aleyhine delil olurdu. Haydi diyelim ki de bu vaka, bu haber doğrudur, sahih diyelim buna. Eğer sahih ise o zaman Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın zatıyla tevessülün veya kabrinden dua istemenin meşru olduğunu söyleyenlerin lehine bir delil çıkmıyor, aleyhine bir delil çıkmaktadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gidip, Allah'a dua et de bize yağmur versin diye bir talepte bulunmak yerine, dikkat ediniz, hatırlarsanız, önceki derslerde ifade etmiştik bir bedevi gelip Allah Resulü Vesselam'ın kabrinde diyor ki, Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ee, ümmetin için dua et Allah'tan yağmur iste çünkü onlar helak oldular diyerek kıtlıktan ve susuzluktan bahsetmişti eğer bu eser doğruysa o zaman bu bedevinin yaptığı gibi Allah'a dua et de bize yağmur versin diye bir talepte bulunmak yerine Ayşe radıyallahu anh'e şikayette bulunup bir hal çaresi aramaları 270 nolu dipnottaki sahabe tatbikatının kabirden dua istemek yönünde olduğu iddiasını çürütmektedir. Yani madem öyle madem öyle sahabe, onların yapacağı bir şey vardı yapacakları bir şey vardı. Yani Ayşe radiyallahu anh'ın haber verdiği gibi eğer bu eser doğru ise o zaman e, kabrin tavanını açmak veya orada bir delik açmak buna yeterliydi gidip burada onların lehine değil aleyhine bir delil e, çıkmaktadır Ayşe radıyallahu anh'ın onlara gidip kabirden dua isteyin diye bir yönlendirmede bulunmaması iddia edilen sahabe tatbikatından Ayşe radıyallahu anh'ın de haberdar olmadığını göstermektedir yani o insanlar Resulullah ve vesselam kendi içlerinde yaptığı halde yani kabirde tevessülü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zatı ile kabri ile tevessülü meşru görenlere söylüyoruz. Madem madem eee Ayşe radıyallahuha gelip kıtlıktan şikayet ettiler. O zaman onlar bunu meşru gördükleri için niçin Ayşe radıyallahuha demedi ki gidin Resulullah'a söyleyin sizin için dua etsin? ya da onun kabriyle tevesül edin demedi. Dolayısıyla burada kendilerine bir delil çıkmamaktadır. Aynı şekilde, aynı şekilde madem öyle, madem öyle, kabrin üstü açıldıktan sonra ta demin ismini vermiş olduğumuz Velid bin Abdülmelik zamanına kadar yani kabrin üstü kapanıncaya kadar, hücrenin tavanı kapatılıncaya kadar bir daha hiçbir zaman kıtlık baş göstermemesi gerekirdi. Niçin? Çünkü dedi ki Ümre Ayşe onlara formülü gösterdi. Onların ifadesiyle yani bu esere göre. Siz tavanı açınız, gökyüzünü görsün. Allah Azze ve Celle de böyle bereket verdi e, demelerine karşılık söyleyecek çok şey var. Tabi ki eser zayıf. Yani sahih olduğunu görsek de onların aleyhine delil olduğunu görürsünüz. Yani demin ifade ettiğimiz Ayşe radıyallahu anh'e gidip kabirden dua isteyin demedi. Ancak Hoşafçı iddia ettiği gibi o bedevinin bedeviyi delil göstererek göstererek o da meçhul bir kişiydi hatırlarsanız. İşte gelip Rasaset Meslem'in kabrine Ey Allah Resulü Aleyhisselam, Allah'a dua et de bize yağmur yağdırsın demesini delil göstererek diyor ki sahabenin uygulaması buydu diyordu. Demek ki bu sahabelerin içerisinde ümmüne Ayşe radiyallahu anh he yok. Yani eee Allah Resulü Aleyhisselam'ın kabrinden ve Allah Resulü Aleyhisselam'ın bizzat şahsına seslenip ey Allah Resulü Aleyhisselam, Allah'a dua et de yağmur yağdırsın gibi bir talepte e, bir talepte bulunmadığını e, görüyoruz. O halde bu e, hoşafçının bahsettiği bu sahabeler hangi sahabelerdir e, bilinmemekte ve daha önceki derslerde ama e, hadisi veyahut e, e, efendime söyleyeyim bu bedevi kimsenin ve vesselamın kabrine gelip dua istemesinden de görülmektedir ki kişinin şahsı bile belli değildir. Ve biliyorsunuz hadis, zaten haberde e, münkerdi. Münker eser olarak burada onu açıklamamıştık Üçüncüsü Hoşafçı Hoşafçı sayfa 214 ve devamında diyor ki Onun e, direkt onun ifadelerini okuyacağım. Bunlar ona ait, Hoşafçı'ya ait. Hazreti Ayşe bizlere uygulayarak göstermiştir ki peygamberimiz kabrini ziyaret edip ondan şefaat isteyene şefaat etmektedir. Dikkat ediniz ne diyor? Hoşafçı kitabında diyor ki Hazreti Ayşe bizlere uygulayarak göstermiştir ki peygamberimiz, kabrini ziyaret edip ondan şefaat isteyene şefaat etmektedir. Bu rivayetten bu hususun anlaşılması bizim için yeterlidir. Bu rivayetten bu hususun anlaşılması bizim için yeterlidir. allah Ekber. Ya Rabbi, şimdi siz bu eserde, yani zaten zayıf onu onu ifade ettik ancak siz bu eserde zat ile tevesül olabilecek herhangi bir herhangi bir e, delil görebildiniz mi? Ancak Hoşafçı diyor ki kitabının 214. sayfasında bizim için ziyaret edip ondan şefaat isteyene şefaat etmektedir. Bu rivayetten bu hususun anlaşılması bizim için yeterlidir diyor. Biz şunu söylüyoruz Hoşafçı'ya. Allah'tan korkunuz ne kadar da az. Okuyucuyu kandırmak için müminlerin annesine bile iftira etmeye ne kadar da cüretlisiniz. Ayşe radıyallahu anh'nin kabre gidip şefaat istemeyi hem göstermiş hem de uygulamış olduğunu Eserin neresinden çıkardınız? Yani siz bu haberin neresinden bunu çıkardınız? Dikkat edin o şafcının sözlerine. Tabii o öyle yazmış. Hazreti, Hazreti AİŞE diyor, e, Rəşılallah an e yok, Peygamber diyor böyle acayip ifadeler var da. Hazreti AİŞE diyor bizlere uygulayarak göstermiştir ki yani hem uygulamış hem göstermiş. Demekte biz de diyoruz ki Allah'tan korkmaz mısınız? siz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in şerefli eşine annemiz Aişe Radiyallahu heye iftira etmeye nasıl cüret edersiniz? Siz bu eserin neresinden çıkardınız? Onun kabre gidip şefaat istediğini gösterdiğini ve uyguladığını nereden anlatınız deriz. Ve biz okuyucudan rica ediyoruz. Hoş, hoşafçı'nın Siyakıyla aktardığımız eseri dönüp birkaç defa dikkatlice okusun. Yani burayı okuyanlar, bu kısma ulaşanlar veya bu eser eline geçenler veya burada demin metnini verdiğimiz, eserden alıntı yaparak metnini verip reddiye verdiğimiz bu bölümü gerçekten iyi anlasınlar ve ne şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e, Ashab'a, Ehl-i Beyt'ine iftira edildiğini görürsünüz. Ayşe radıyallahu anh'ın hoşafçının aktardığı şekliyle Resulullah ve vesselam'ın kabrine gidin ve gökyüzüyle arasında bir engel kalmayacak şekilde çatısına bir pencere açın sözünü, Resulullah ve vesselam'ın kabrinden şefaat istemeye yönlendirmesi ve bir de bunu uygulaması olarak anlayıp aktarmak nasıl bir engin zekanın neticesidir. Eseri okuduk. Burada buna şahitlik edenler etti zaten. Ve bunun arkasından diyoruz ki, Hoşafçı'nın aktardığı şekliyle, Ayşe radiyallahu anh'ın, Allah Resulü'nün kabrine gidip, Bakınız kabrine gitmiş, Gökyüzü ile arasında bir engel kalmayacak şekilde, Çatısına bir pencere e, açın sözünü, Resulü'nün kabrinden şefaat istemeye yönlendirmesi, yani eseri bile burada fasit bir tevil yaparak e, sanki Hz. Aleyhisselatü kabrinden şefaat istemeye yönlendirmiş gibi. Eğer eser zaten sahi değil de. Ümrüne Ayşe radiyallahu anh diyor ki gidin diyor. Onun kabrinin yani e, kabrinin tavanında gökyüzüyle arasında bir pencere açın diyor. Ama o ne diyor? Hoşafçı diyor ki onları gönderdi peygamberin kabrinden şefaat istemeye yönlendirdi diyor. Bunu nasıl böyle anlayabiliyoruz? Ve bir de bunu uygulaması olarak, yani böyle uyguladı olarak anlayıp aktarmak, nasıl bir engin zekanın neticesidir? Eğer Ayşe radıyallahu anh'ın yönlendirmesi, kabirden dua ve şefaat istemek ise, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'in dua ve şefaatinin kabul edilmesine mani olacak engel de kendisi ile gökyüzü arasındaki kurumuş hurma yapraklarından yapılma bir tavan mıdır? Eğer eğer gerçekten Ümmüne Aişe radıyallahu Anh'e ona şikayette bulunanları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'le tevessül etmeye veyahut ondan şefaat istemeye yönlendirdiyse Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in bu şefaatine engel olan şey kurumuş yani evin tavanına konmuş kurumuş bir takım kurumuş bir takım e, hurma yapraklarından yapılma o çalılar mıdır veyahut o yapraklar mıdır? O dallar mıdır? Ee, Allah Resulü ve Vesselam'ın şefaatinin gerçekleşmesine engel. Allahu Ekber. Sayfa 215'te diyor ki hoşakçı milleti küfür ve sapıklıkla itham etme meraklılarının yaygaralarına bakacak olursak yani bizi kastediyor. <gülüyor> Allahu Ekber. Diyor ki sayfa 215'te milleti küfür ve sapıklıkla itham etme meraklılarının yaygaralarına bakacak olursak Hz. Aişe'nin bu hareketini şirk olarak kabul etmek gerekecektir. Yani diyor ki ey Selefiler siz insanları diyor sapıklık ve küfürle itham etmeye meraklısınız. Sizin bu yaygaralarınıza bakacak olursak o zaman Hz. Ayşe'nin bu hareketini şirk olarak kabul etmeniz gerekmektedir diyor eğer hoşafçı Hz. Ayşe'nin bu hareketi derken onun kabrin tavanından bir delik açın sözünü kastediyorsa bunu şirk olarak kabul etmek niçin gereksin biz Ümrü Ayşe radıyallahu anh'in bu hareketini yani hareket tavana delik açmazsa biz bunu şirk olarak görmeyiz niçin böyle bir şey gerek olsun. Hoşafçı kabrin tavanına delik açmak şirktir diyen bir insan topluluğu biliyorsa bize de söylesin öğrenelim. Yani burada Selefileri töhmet altında bırakarak diyor ki milleti küfür ve sapıklıkla itham etme meraklılarının yani Selefilerin yaygaralarına bakacak olursak Hazreti Ayşe'nin bu hareketini şirk olarak kabul etmek gerekecektir. Hayır biz tavana delik açmayı şirk olarak görmüyoruz ve bunu böyle gören herhangi bir topluluk tanımıyoruz. Eğer hoşafçı bunu biliyorsa söylesin biz de öğrenelim. Yok eğer Hz. Ayşe'nin bu hareketi derken kabre gidip Nebi Aleyhissalatu vesselam'den şefaat istemeyi kastediyorsa ki deminki sözü açıkça bunu ifade ediyor. Vallahi sonra vallahi Ayşe radıyallahu anha'nın ne böyle bir hareketi ne de böyle bir yönlendirmesi vardır. Eserin sahih olduğu farz edildiği takdirde Aişe radıyallahu anh'ın tavsiye ettiği şey, rahmeti celbeder ümidiyle kabrin tavanına delik açılmasıdır. Hoşafçı attığı ihtiraya iki satır sonra kendisi inanarak kendi iddiasına vereceğimiz hükmü bundan beri olan Aişe radıyallahu anh'a verdiğimizi okuyucuya telkin etme gayretindedir. Sayfa 216'da Umar radıyallahu anh'ın Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı kabrin başında ağlarken bulduğunu sebebini sorunca da Muaz radıyallahu anh'ın azıcık bir riya bile şirktir hadisine hatırlayıp ona ağladığını söylediği eseri naklediyor. Eserin sıhhatinden başka bir talih düşmediği için bunu neden aktardığını ve neye delil gösterdiğini anlayamadık. Biraz teemmül ettikten sonra bu eserden elde edilecek en büyük fayda ve dersin şu olduğunu gördük. Allah Muaz radıyallahu anh, rahmet etsin. Bu ümmetin selefi şirkten ne kadar da çok korkuyordu. En küçük rüyanın bile sahibini İslam milletinden çıkarmadığı halde şirk olarak adlandırması onları ne kadar tedirgin ediyordu. Bu korku, korku ve tedirginlik onları nasıl da ağlatıyordu. Onların ardından öyle bir nesil geldi ki kendilerini emniyette hissedip şirkten korkmaz oldular bu emniyet ve güven duyguları, şirki ve tevhidi öğrenmeyi bırakmalarına sebep oldu. Sonra ne olduğunu bilmedikleri şirkin en büyüğünü, Allah'a yakınlaşma niyetiyle hiç tedirgin olmadan, gece gündüz irtikap etmeye başladılar. Bununla da kalmayıp, insanları ona davet etmeye, bununla da yetinmeyip, Ondan sakındıranlarla muharebe etmeye başladılar. İbrahim suresi 35 ve 36. ayetini hatırlıyoruz. Ey Rabbim! Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak et. Rabbim! O putlar birçok insanı saptırdılar bizzat bizzat Hoşafçı'nın bile esere almış olduğu yani kendi kitabında sayfa 216'da Ömer radıyallahu anhu Ömer radıyallahu anhu Muâz bin Cebel radıyallahu anhu Allah Resulü'satu vesselam'ın kabrinin başında ağlarken gördüğünü ve bunun sebebini sorduğunda da Muaz radıyallahu anhu Ömer radıyallahu anhu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini hatırlayıp ona ağladım dediğini, o hadiste azıcık bir riya bile şirktir sözünü hatırlayıp ağladığını, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının, bu ümmetin selefinin şirk konusunda ne kadar hassas olduklarını, şirkten ne kadar korkup sakındıklarını gösteren bu haber ve az önce de bunun üzerine yaptığımız yorumlar, ancak bir bakıyorsunuz ki şirke karşı mücadele edenlerle mücadele edenlerin olduğunu, şirkin kapılarınız ardına kadar açanların olduğunu ve böylelikle ondan korkmadıklarını, hatta maalesef bunu biz onlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyenlerin sözleri gibi olduğunu gerçekten görmekteyiz. Allah Azze ve Celle bizleri Şirkin gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden muhafaza etsin. Allah Azza ve Celle bizleri tevhid üzere yaşatıp, tevhid üzere ölmeyi nasip etsin. Ve hadihi allahu alem, ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa enth.